Soru, cevap. Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Hava'ndan herkese merhaba. Ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Günün soru ve cevabı ile sizlerle tekrar birlikteyiz. Sorularınız için kiliç et www.ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu 24 Ekim 2012 Çarşamba Arife günü eczanelerimizin hizmete açık olup olmadığı hakkında. 24 Ekim 2012 Çarşamba Arife günü hükümet tarafından idari bir kararla tatil ilan edilmiştir. İdari tatil resmi tatil hükmünde olmadığı için eczanelerimiz yine aynı şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Zira nöbet listeleri yıllık hazırlanmakta olduğu için sonradan ilan edilen bu tatile uyum sağlamak eczacılarımız için de mümkün olmayacaktır. Bu sebeple eczanelerimiz 24 Ekim 2012 Çarşamba Arife günü tam gün olarak halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Konuyla ilgili odamızın web sayfasında bir duyurumuz da bulunmaktadır. Bugünün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere. Soru, cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Gülcan'ın kılıç